ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله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 وَكُلَّ بَلَالَتٍ فِي الْنَارِ أَمَّا بَعْنِ Evet, Müslümanlar, ee, <gül> imandan bahsettik. İmanla alakalı uzun bir ders programımız bitti. Bir önceki, yapmış olduğumuz derste, imanı bozan haller, imanı bozan durumlardan e, bahsetmiştik. Ki imanı bozan hallerin ve durumların ilk başlığı küfürdü Küfürün kısımlarına girdik. En son okumuş olduğumuz derste küfrün iki kısım olduğunu büyük küfür ve küçük küfür büyük küfrü ve kısımlarını açıklamıştık. Tabi bu akide dersi, tevhid dersi takip edilmesi gereken hani bir önceki haftalarda ne söylenildi, neler geçti, bu hafta söyleyeceğim şeylerle geçer, geçmiş haftaki şeylerin bağlantısı nedir? Bunların tespit edilebilmesi için en azından mevzunun kaçırılmaması için takip edilmesi gereken e, ders hadi gelemeyende ne yapabilir? E, geriyi bir tekrar etmiş olur. Geçen hafta neden bahsetmiştik gibisinden. Onun için hani arda arda gelen konular olduğu için böyle balıklama bir e, dalmayla e, konunun kaçırılması ansızın gerçekleşebilir. Onun için bu hafta küçük küfrü işleyeceğiz. Geçen hafta, geçenki dersimizde büyük küfrü işlediğimizi hatırlatmış olalım. Evet, küçük küfür ve büyük küfür arasında e, göze gelen bir fark şu ki büyük küfür kişiyi cehennemde ebedi bırakır, kişiyi İslam milletinden, İslam dininden veya milleti İbrahim'den çıkartır küçük küfür ise küfür amelidir ama kişiyi cehennemde ebedi bırakmaz kişiyi İslam milletinden ne yapmaz? Çıkartmaz ama çok tehlikeli bir hal üzere olduğu e, sinyali verilir Kişi bu hal üzere devam ederse durumu çok tehlikelidir. Küfürümün kenarındadır. Ansızın kayabilir. Elinden geldiği kadarıyla bu küfürden en yakın zamanda kurtulması gerekir. Manasına gelir küçük küfür. Yoksa yani ne de olsa cehennemde ebedi kalınmayacakmış veya ne de olsa İslam milletinden kişiyi çıkartmıyormuş. Olsa da olur, olmasa da olur diye bir mana kesinlikle anlaşılmasın. Sonuçta küfürdür. Kişinin durumu çok tehlikededir. En uç noktadadır. Her an ayağa kayabilir. Onun için kesinlikle en yakın zamanda kişiden, Müslüman'dan istenilen böyle bir hasret varsa onu o hasretten, o özellikten, onu bir an önce terk etmesi gerekir. Ee, küçük küfür küfürün dune küfür diye bir ifade kullanmış alimler. Yani küfürdür ama kişiyi kafir yapmayan, işte İslam milletinden çıkartmayan küfürdür diye söylenilmiş. Çünkü Müslüman şahsiyetlerde durum akibete bakar, sona bakar. Yani Allah Azze ve Celle'ye kavuşacağı duruma bakar. Kimsenin de sonu, akıbeti belli olmayacağından dolayı veya kişiler kendi akıbetlerini bilemeyeceklerinden dolayı o küfür hali üzerine devam etmesi o kişinin çok büyük tehlikeli olmasına veya delalet ver onun için son nefeste Allah Azze ve Celle'ye imanlı bir şekilde kavuşabilmek için büyük olsun, küçük olsun, Bütün küfürden kişinin kurtulması gerekir ki tevhidini koruma, korumuş olsun. Evet, küçük küfürlerden biz en bariz olanları sayacağız ki küçük küfürlerin sayısı gerçekten çoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bunları bildirmiş, Allah azze ve celle ayetlerde bildirmiş. Saymış olduğumuz küfürlerin, saymış olacağımız kısımlar veya çeşitler kesinlikle hepsini andıran, hepsini içine alan şıklar değildir. Bunlardan sonra da birçok şıklar vardır. Kişi bunları okuyarak, araştırarak öğrenmesi gerekir. Biz burada en bariz olanlarını, en önemli olanlarını zikretmeye inşallah çalışacağız. Birincisi Allah Azze ve Celle'nin mümine vermiş olduğu nimetlere karşılık nankörlük yapması... ...veya Allah'ın nimet sahibi olduğunu unutup nimeti başkasına hamletmesi... ...bu Allah Azze ve Celle ayetinde ve Peygamber hadislerinde küfür olarak algılanmış. Rabbimiz şöyle buyuruyor... يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ <gülüyor> ثُمَّ Allah'ın nimetlerini tanırlar... ...nimetlerin Allah'a ait olduğunu bilirler... ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا sonra onları inkar ederler. Yani bu nimet her türlü nimet olabilir. Allah'ın sana vermiş olduğu sağlık nimet olabilir... Sana vermiş olduğu cismindeki hiçbir şekilde işte e, kötülük olmayan, sakatlık olmayan bir nimet olabilir. Akıl nimet olabilir, göz nimet olabilir, mal nimet olabilir, evlat nimet olabilir, zenginlik nimet olabilir. Her türlü nimet bunların hepsi tamamıyla Allah'a affedilmesi gerekir ki onlardır. Ya'lifûne ni'met Allah. Bu nimetlerin Allah Azze geldiğini, Allah'a ait olduğunu bilirler thumme yunkirûne hâsonla onu ja halleriyle ve tavrlariyle ya sözleriyle ya fiilleriyle inkar ederler Allah'ın nimetlerini inkar edenlerin çoğu kafirlerdir diyor Allah Azze ve Celle. Kim Allah'ın nimetini inkar ediyorsa, nimeti başkasına affediyorsa, Allah'tan değil de başkasından geldiğini söylüyorsa haliyle, sözüyle, fiiliyle tavrıyla Onların diyor çoğu kafirlerdir. Tabii ki buradaki nimeti inkar olayı kişi büyük küfürle kafir yapmıyor ama tehlikeli bir küfür olduğunu ne yapıyor? Kendisine bildiriyor. Evet ikinci küfür kısmı küçük küfürlerden. Kocaya veyahut yapılan iyiliğe nankörlük yapmak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu sahih hadisinde bildirmiştir ki Konuğu ile alakalı da en fazla tehdidi kadınlara, ümmetin hanımlarına, kadınlarına e, ver, vermiştir. Peygamber Esasem İbn-i Abbas'tan rivayet edilen sayıya diyor ki ''Unitun ne an?'' ''Bana diyor, cehennem gösterildi.'' Diğer bir ifadeyle ''Rüyamda ben cehennemi gördüm.'' Rüyamda cehennemi gördüm veyahut bana cehennem gösterildi. ''Feydâ ekzaru ehlihen nisa'' Bir de baktım ki diyor Cehennemin ehlinin en fazlası veya cehennemi dolduran kişilerin en fazlası kadınlardır. Yani cehennemi dolduran kadınlardır. Cehennemdeki en fazla sayı alan kişiler kadınlardır diyor. Yekfurne diyor ki onlar inkar etmişlerdi. Onlar inkar etmişlerdi. Yani yekfurne kelimesi onlar kafir olmuşlardı veya onlar küfür etmişlerdi. Sahabe bu kelimeyi daha iyi anlayabilmek için Şöyle bir şey söyleyeyim. Çünkü bundan önce bu kelime yani yetfurna kefer kelimesi hep kafirlerle alakalı, inkar edenlerle, küfür Allah'ın Allah'ı ve Resulünü inkar edenler, Allah'a ve Resulüne iman etmeyenlerle alakalı geldiği için bu yetfurna kelimesi, kefer kelimesi sahabe soruyor, diyor ki ey Allah'ın Resulü, kîle ey yetfurna onlar Allah'ı mı inkar etmişler? Onlar Allah'a mı küfür etmişler? Yani onlar Allah'ı inkar ederek mi kafir olmuşlar? Onun için o lafız önemli. Onlar neyi inkar etmişler? Neye küfretmişler? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Onlar kocalarına küfretmişler. Onlar kocalarını inkar etmişler. Veya onlar kocalarındaki o amelleri görmemezlikten gelerek, inkar ederek cehennemi boylamışlar. Yekfurnel aşir, aşir koca demek. Aşir eş demek, koca demek. Yani ne olmuş? Kocalarını inkar etmişler. Nasıl inkar etmişler peki kocalarını? daha ne yapmışlar ve yekfurnel ihsane ve kendilerine yapılan iyiliği inkar etmişler hem kocaların inkar etmişler hem de kendilerine yapılan iyiliği inkar etmişler sallallahu aleyhi ve sellem olayı biraz daha açarak kadınlara hiçbir mahal bırakmamak için diyor ki devamında lev ahsente ila ihdâhunneddehra diyor ki şayet sen onlardan birisine senelerce ömür boyu bir ömür boyu ihsanda bulunsan iyilik yapsan güzellik yapsan İnfak etsen, güzel geçinsen bir ömür boyu bakın. Et dehram, et dehr demek bir ömür boyu demek. Yani diyelim ki evlilik hayatın 40 sene, 50 sene boyunca sen ona iyilik yapsan, tüm raet minke şeyen. Sonra diyor senden ufalık bir şey görse. Ufacık bir şey görse, kultu ma raitu minke hayren diyor. Der ki bu zamana kadar senden hiçbir hayır görmedim. Bugüne kadar bana hiçbir gün göstermedin, bir gün yüzü göstermedin der. Ne zaman der bunu? 40 sene, 50 sene sen ona iyilik yapsan, Allah Azze ve Celle'nin sana vermiş olduğu o iman nimetiyle kadının e, konumunu bilerek, kadına devamlı iyilik yapsan, hakkını versen, tabircası kum köle olsan, bir sefer senden bir ufacık bir şey görseler. Büyük bir şey de demiyor hadiste ha. Dün ufacık bir şey görseler derler ki bugüne kadar senden hiç hayır görme. İşte bu sebepten dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların cehenneme girdiğini ceh bu sebepten dolayı da cehennemi dolduracağını bildiriyor. Hı. Subhanallah. Gerçekten çok büyük bir ifade. Hı. Çok büyük bir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem masal olsunca korkutmak için sadece işte korkutalım da böyle olmayacak diye değil gerçekleşecek bir mevzudan bahsediyor. Bunu kadınlara bu şekilde apaçık bir şekilde anlatmamıza rağmen apaçak bir şekilde anlatıyorsun. Diyorsun ki işte sen bu sebepten dolayı ateştesin dene rağmen bir hafta sonra tekrar sana diyor ki ben senden hiçbir şey görmedim. Öyle mi? Herkesin başında var. Herkes bunu yaşıyor. Herkes bunu yaşıyor. Evet. Peygamber sallallahu bunu bildirmiş. Evet. Hani bunu yaşamamak için devamlı üst üste bunu korkutarak söylemek gerekiyor kadınlara. Ki bunu Peygamber sallallahu aleyhi küçük küfür olarak algılanmış. Sübhanallah küçük küfür. Yani onları inkar derecesine ulaştıran bir küfür. Evet. <gülüyor> Buhari'den geçen bir hadis, bu sahih bir hadis. Allah azze ve celle ümmetin hanımlarına, bacılarına, kadınlarına iman versin, ahlak versin, Amin. sahabenin ahlakı ile ahlaklanmayı onlara nasip etsin. Amin. Tabii bizlere de onlara sahabenin işte hanımlarına kocalık yapan erkek sahabeler gibi koca olmayı bizlere de nasip etsin. Tabi her iki tarafın da belki bu konuda eksikliği olabilir ama kadınlar bu konuda ta 1500 sene evvel peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden iftar yemişler bu mevzudan dolayı. Adet üzerine, fıtrat üzerine gelen bir mevzu olmasına rağmen hala değişmişler. Yani göz göre göre bu adeti okumalarına rağmen herhangi bir şekilde hayatlarında bir değişiklik olmayan kadınlar Tabii ki var. Allah azze ve Celle hepsini ıslah etsin. Evet üçüncü mevzu Allah'tan başkasının adı ile yemin etmekte küfür olarak kitap ve sünnette geçmiş. Allah Azze ve Celle'nin adının dışında başka bir adı isimlendirerek, ada yemin ederek ne yapmak? Halep'te bulunmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun küfür olduğunu ve ümmetin bundan kaçınması gerektiğini açık bir şekilde bildirmiş. İbni Ömer radiyallahu diyor ki, Allah'tan başkasının adıyla yemin edilmez ki, Zira ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle derken işitmiştim konuyla alakalı. Men halefe bi gayri illahi fekat kefere ev eşreke. Kim Allah'ın adının dışında bir şeyle Allah'tan gayrısıyla yemin ederse muhakkak ki ya küfretmiştir ya da şirk koşmuştur diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Allah'ın adının dışında bir isimle bir şeyle yeminde bulunmak yeminde bulunmak zaten yemin değildir. Yemin değildir. Ama bunun da büyük bir günah olduğunu, küfür olduğunu Peygamber sallallahu söylüyor. Tirmizi ve Ebu Davud hadisi. Bu konuda yani bunun küfür ve şirk olduğu, bu söz, söylemin küfür ve şirk olduğu hususunda ehl Sünnet alimlerinden ittifak var. Aynı zamanda bu amelin kişiyi ebedi cehennemlik yapmayacağı İslam milletinden çıkarmayacağı hususunda da aynı şekilde ne var? İttifak var. Doğru küfür bir küfür amelidir. Kişinin bunu en yakın zamanda terk etmesi gerekir. Ama böyle bir kişi böyle bir işi yapan kişi de kesinlikle sen ebedi cehennemliksin, sen artık İslam dininden çıktın gibi bir yakta vurulması da kesinlikle yasaklanmıştır. Evet, yördüncü e, mesele e, Müslüman'ı öldürmek. Müslüman kişiyi haksız bir yere vermek öldürmek de aynı şekilde küfür olarak isimlendirilmiş yine e, a, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibni Mesud e, tarikayı ile şöyle diyor sebabül muslimi fusukun ve qitaluhu kufrun müslümana sövmek fasıklıktır öldürmek ise müslümana öldürmek ise küfürdür müslümana sövmek küfür etmek fasıklıktır günahtır öldürmek ise diyor müslüman nedir küfürdür Bu da Müslümanların e, uzak durması, kaçınması gereken bir mevzu. Allah muhafaza yani kişi o andaki sinirine, gayzına, kinine binaen o andaki o e, aşırı şiddetli bir şekilde e, kinine binaen çıkıp da birisinin kafasına sıksa veyahut öldürse veyahut küşretse her halükarda da kişi bu konuda uyarılmıştır. Bundan uzak durması gerekiyor. Küfür etmesi onun için günahtır. Ki bir Müslüman ağzı bozuk olarak düşünülemez. Bakın, Müslüman olan bir şahsiyet, davet yapan bir Müslüman ki herkesin herkes davet yapmakla emredilmiştir. Davet yapan bir Müslüman, Müslüman şahsiyet, suratında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti bulunan, sakal bulunan bir Müslüman, insanların içerisinde Müslüman olarak Müslümanın şiarı ve alameti bulunan bir kişinin ağzından kesinlikle, Küfür sözü söylenemez. Vay be Müslümana bak ağzından çıkan sözlere bak dedirtmemesi lazım bir Müslümanın kendisine. Hem bir kucak sakal olacak hem de ağzından küfür eksik olmayacak. Argo tabirleri eksik olmayacak. Böyle bir Müslüman kesinlikle düşünemez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şayet önümüzde olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ey Allah'ın Resulü senin ümmetinden felancanın ağzı çok bozuk denirse o kişi bundan razı olur mu? Öyle Müslümanlar tanıyorum ben ümmet yani Müslümanların abileri konumunda. Belki bu davada 30 senelik, 40 senelik olmuş insanlar var. Yaşları çok büyük olmasına rağmen adamın ağzından sigara düşmüyor. Yani şuratında bir tutuk kucak sakal var. Elinden sigara düşmüyor, ağzından sigara düşmüyor, ağzından kötü söz düşmüyor. Uyardığın zaman da abilik taslıyor. Böyle bir Müslüman düşünebilir mi ya? Yani makamı ne olursa olsun, yaşı ne olursa olsun Hangi şekilde emir almış olursa olsun, Müslüman ağırbaşlı, ahlaklı, ağzında ne sigara olan ne de küfür olan, sövme olan birisi olması gerekir. Tamamıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendisine örnek edilmiş birisi olabilir. Onun için ne sövme ne de öldürme kesinlikle Müslüman için yasaklanmış bir durumdur. Evet yine başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, veda haccında Cerir radıyallahu anh'a diyor ki insanları sustur. İnsanları sustur beni dinlesinler diyor ve sonra diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ Benden sonra diyor biriniz diğerinin boynunu vuran kafirler olarak gerisin geriye dönmeyiniz. Yani benim vefatından sonra birbirlerinizin boynunu vurarak birbirlerinizi öldürerek gerisin geriye dönmüş kafirler olmayınız. O zaman buradan ne anlaşılıyor? Müslümanın Müslümanı öldürmesi günah, e, suçsuz bir yere, hıçkıtsız bir yere Müslümanın Müslümanı öldürmesi küfür olarak algılanır. Çünkü Peygamber Efendimiz benden sonra bir öldürerek gerisin geriye dönerek kafirler, kafirler o ol, kafirler olmayın diyor. Resulullah <gülüyor> sallallahu aleyhi onun için bu amelde Müslüman öldürmekte küfür olarak algılanmış. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا Şayet müminlerden iki taife, Müslümanlardan iki taife birbirleriyle savaşacak savaşacak olurlarsa ki geçmiş zamanda bu bu tip olaylar gerçekten olmuş üzücü olaylar. Bu tip olaylar gerçekleşmiş. Müminlerden iki grup, iki taife birbirleriyle savaşacak olurlarsa fa aslihu beynehuma. Müslümanlara, müminlere düşen aralarını islah etmek, aralarını düzeltmek. Fa aslihu beynehuma bütün müminlere sunulan bir emirdir. İki mümin birbiriyle dalaşıyorsa, kavga ediyorsa, öldür öldürüşeceklerse her bir mümine o iki Müslümanın, müminin arasını ıslah etmek nedir? Emirdir, farzdır. Arasını islah edeceğiz. Fe in bagat Şayet bir grup diğer gruba azgınlık yapacaksa, iki tane Müslüman grup var ama birisi gerçekten haksız yere, haksız yere zulm ediyorsa Haksız yere haddi aşarak diğer gruba saldırıyorsa Allah Azze ve Celle bizim müminlerin mazlum olan grupla yani haddi aşan gruba karşı savaşmamızı emrediyor. İki Müslüman grup var ki birisi zalim birisi mazlum. Birisi haksız birisi haklı olduğu halde eğer haksız olan kişi haklı grupla savaşacak olursa ''Bize ayette emredilen fakatilulleti tebhî'' ''Haddi aşan gruba karşı savaşın.'' Haddi aşan gruba karşı İkisi de mümin bunların. Aralarına giremeyiz. İslah etmeye çalıştık. güzel Düzelmiyor araları. O zaman terk edelim değil. Haksızın yanında olmamızı Allah Azze ve Celle istiyor. ''Hatta tebhî ilâ emrillâ'' <gülüyor> ''Tâ ki Allah'ın emrine dönünceye kadar iş. Tâ ki iş çözülünceye kadar haksızın yanında, mazluğun yanında olmamız bizden talep edilmiş.'' Bu her hususta böyledir. Diyelim ki mazlum bir Müslüman varsa onun yanında olacağız ki ta ki işi iki tarafında lehine çevirelim. فَاِنْفَاَتْ فَأَصْلِحَوْ بَيْنَهُمَ Şayet aralara e, bu hususta geri dururlar. E, aralarında ıslah e, olursa, bir barış söz konusu olursa o zaman iş ıslaha <gülüyor> gider fa aslihu beynehuma bil adli o zaman adaletle aralarını ıslah edin ve diyot adaletli davranın inne llaha yuhibbu'l mufsidin Allahu azze ve celle adaletli davrananları sever adaletleri sever burada ise yine hani e, iki grubun iki müslümanın iki müslüman grubun birbirlerini öldüreceğinden Allah azze ve celle de bahsediyor bu amelin de e, küfür olduğu yine geçiyor hucurat suresinde geçiyor bu olan. Evet Diğer bir mesele, neseplere dil uzatmak veya ölülere ağıt yakmak da sahih hadislerde küfür olarak algılanmış. İnsanın sülalesine, nesebine dil uzatmak veya ölülerin arkasından ölülerin arkasından aşırı bir şekilde ağıt yakarak, elbiseleri yırtarak, ağızı çıktığı kadar bağırarak, isyan edecek şekilde ne yapmak? Ölülerin arkasından ağlamak, ağıt yakmak. Ebu Hureyla radiyallahu anh'dan rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İthnetani finnasi huma bihim kufrun. İnsanların içinde diyor iki şey vardır ki bunların her biri küfürdür. Bunların ikisi de nedir? Küfürdür. Birincisi Etta'nu finnesebi. Nesebde ta'an etmek. Nesebe dil uzatmak. Sövmek. İkincisi de diyor ve Ölülerin arkasından ağıt yakmak. Ağlamak farklı bir şeydir. Herkes Merhamet duygusuyla duygulanmış olabilir. Herkesin üzerinde rahmet sıfatı olmuş olabilir. Vicdanından dolayı gözyaşı dökelebilir. Babasının arkasından, annesinin arkasından, çocuğun arkasından ağlamakta sıkıntı yoktur. Ama ağıt yakmak, haddi aşmak kesinlikle yasaklanmıştır. Özellikle de kadınlar için. Evet. Diğer bir konu babasından başkasına onun kendi babası olmadığını bile bile nesep iddia etmek. Yani kişinin dünyeli maslahatlar e, için veya farklı gayeler için babası olmadığını bildiği halde başka bir kişinin babası olduğunu söylemek. Yani benim babam sensin deyip başka birisine nesep iddia etmek ki Bu gerçekten çok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde durarak ashabı defalarca uyarmış olduğu bir konudur. Bunu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine küfür olarak zikretmiştir ki yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan geliyor diyor ki لَا تَرْضِبُ عَنْ آبَائِكُمْ Babalarınızdan yüz çevirmeyin. Ne demek? Yani asıl babalarınızı bırakıp başka babanız olmayan insanların huzuruna giderek onlardan nesep iddia etmeyin. Ben senin çocuğunum diyerek, ben senin sulbünüm diyerek Onlara diyor, nesep iddia etmeyin. Femen ragiba an ebihi kim asıl babasından yüz çevirirse fehüve kufurun ev fehüve kafirun veya fehüve kefera veya o kişi küfretmiştir, inkar etmiştir, kafir olmuştur. ibaresini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullanmıştır. Bu da Bukhari'de zikredilen bir hadis. <gülüyor> evet. Başka bir hadiste ise babasının olmadığını bildiği halde başkasına mezhep iddia ederse bir kişi muhakkak küfre girmiştir. Kim hiçbir mezhebi olmadığı halde bir kavme intisap ederse, mezhep iddia ederse cehennemdeki yerini hazırlasın ifadeler mevcut. Belki bu günümüzde çok rastlanan bir mesele olmasa da geçmiş dönemlerde çok rastlanan bir meseleydi. Günümüzde hani teknolojik aletlerle belki yani kim kimin oğlu, kim kimin babası... Bunu ispat ediyorlar. Böyle bir iddiaya belki gerek kalmıyor ama geçmişte böyle şeyler çok zuhur ettiğinden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ısrarca üzerinde durmuş bu tehditleri söylemiş. Evet yine dikkat edilmesi gereken küfür olan bazı sözler, lafızlar ve küfür olan bazı fiiller başlığı var. Yani insanın e, söylemlerine dikkat etmesi gerekir ki bazı sözler nedir? Bazı lafızlar küfürdür. Veya amellerine dikkat etmesi gerekir ki kişinin aynı şekilde bazı ameller ve fiillerde insanı küfre götürür. Bazı amellerde nedir? Ee, insanı tehlikeye sokabilir. Evet, mesela lafız olarak, söz olarak Allah'ın ile Allah Azze ve Celle'nin şiarlarıyla, melekleriyle, kitaplarıyla, yani dini asıllarla, alay etmek veya onlara sövmek bunlara sözlü olan küfürler veya dindir bilinmesi zaruri olan bilinmesi gereken asıllara asıllarla alay etmek misal olarak söylüyorum sakal dinen bilinen bir şiardır değil mi? sakalla dalga geçmek insanı ne yapar? küfre sokar işte İslam'la İslam kelimesiyle, şeriatla, hükümle ahkamla veyahut Bir konuyla alakalı verilmiş bir hükümle dalga geçmek, alaya almak, sövmek bunların hepsi sözlü küfür küfre giren şeylerdir. <gülüyor> Mesela Yüce Allah'a İslam dinine meleklere ya da onlardan birine sövmek. Bu birincisi. İkincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme veya peygamberlerden birine sövmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı hiçbir hüküm. Kuşkumuz yok ama tutup da öndeki geçmiş peygamberlerle alakalı bir dalga, bir alay, bir inkar söz konusu da sözlü küfürlere giriyor ki bunlar da Müslüman'ın uzak durması gereken şeyler. Yine Allah Azze ve Celle ile melekleriyle, kitaplarıyla, İslam'ın şiarlarıyla, rasulleriyle alay etmek bunu daha önceki kısımda da geçmiştik. Veya kişinin ben Allah'tan korkmuyorum. Bakın bu çok önemli bir ifade ben Allah'tan korkmuyorum veya ben Allah'ı sevmiyorum ifadesi de küfür sözüdür. Ben Allah'tan korkmuyorum ben Allah'ı sevmiyorum sözü direkt kişiyi küfre sokan bir sözdür. Evet. Veyahut bazı insanların kainatın tümünde ya da bir kısmında tasarruf etme imkanları vardır demek. Mesela, mesela olarak söylüyorum. Felanca efendinin kainatta tasarruf hakkı vardır. Felanca imamın kainatta tasarruf hakkı vardır. Onlar da kainattaki birtakım meselelerle alakalı söz sahibidirler, amel sahibidirler diyerek bu sözü tel telaffuz etmek. Tas kainattaki tüm tasarruf hakkı Allah Azze ve Celle aittir. Ne nebilere, ne resullere, ne velilere, ne de imamlara hiçbir kimseye böyle bir tasarruf hakkı verilmemiştir. Kim bunun olduğunu söylerse, işte şialar gibi bizim 12 imamımızın üzerinde kainatta her türlü tasarruf hakkı mevcuttur demek bu soru söylemekte nedir? İnsanın lafsi manada insanı küfre sokan bir meseledir. Veya Yahudilik ya da Hristiyanlık İslam dininden hayırlıdır demek şu dönemde bir kişi tutup derse ki ya biz Müslümanız ama baktığımız zaman Hristiyanlığın ve Yahudiliğin ahkamına gerçekten İslam'dan daha iyi ahkamı varmış. Keşke bu dönemde Yahudilik olsaydı. Veya Hristiyanlık olsaydı insanlar daha rahat ederdi gibi sözlerde bulunmak da ne yapıyor insanı küfre sokmuş oluyor. Buna demek bu İslam dininden razı olmamak veya İslam dininin ahkamının hatalı olduğunu göstermek. Veya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gönderilmesinden sonra geçmiş dinler ile veya kitaplar ile amel etmek caizdir demek. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olduğu halde Son peygamber olduğu halde, onun Resullüğüne, nübuvvetine iman ettiği halde tutup da İsa Aleyhisselam'ın da ahkamıyla, şeriatıyla bugün amel edilir. Musa'nın da Aleyhisselam'ın şeriatıyla bugün amel edilir diyerek veya onların kitaplarıyla amel edilir demek de nedir? Aynı şekilde kişiyi lafcı olarak küfre sokmuş olur. Hem din olarak, hem Resul olarak, hem kitap olarak. Hepsi İslam'ın üzerine kalmış olan hükümlerdir. Dil olarak İslam'ın hükmü geçerlidir. hiçbir Bunun dışında hiçbir hüküm geçerli değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geçerlidir. Bunun dışındaki bütün peygamberlerin hükmü kalkmıştır. Kitap olarak Kur'an-ı Kerim makbuldür. Bunun dışındaki bütün kitapların hükmü kalkmıştır. Kim bunların dışında bir şey daha bugün kabul edilir, bunlarla amel edilir derse o kişi de küfre girmiş olur. Allah'tan başkasına dua etmek. Dua sözlü bir amel olduğu için burada alınmış. Allah'tan başkasına dua etmek, Allah'tan gayresine el açıp Allah'tan başkasından talep etmek veya medette bulunmak, yardım talep etmek nedir? Küfürdür. Öyle bir şey ki mesela Allah Azze ve Celle'ye has olan bir şeyi Allah'tan başkasından istemek. Yani yalnız ve yalnız Allah Azze ait olan Allah Azze güç getirdiği Allah'a has olan bir şeyi Allah'ın dışındaki başka bir kişiden istemek nedir? Çözdük, küfre Mesela Ey felanca beni affet demek gibi veya affı Allah'tan değil de felancadan istemek gibi veya çölün ortasında, tarlanın ortasında kendisini yalnız ve yalnız Allah'ın duyduğu Allah'ın dışında kimsenin duymadığı bir esnada şeyhına seslenmesi işte ne bileyim, efendisine seslenmesi mürşidine seslenmesi nebiye seslenmesi veliye seslenmesi aynı bakta zikrediyor. Çünkü orada o kişiyi duyacak kim? Tek varlık Allah Azze ve Celle'dir. Onun dışında kimse o kişiyi orada duyamaz. Ben bu odadayım kimse yok ben felancadan felancadan istersem o zaman Allah'tan başkasına dua etmiş Allah'tan başkasını çağırmış olurum ki bu da küşür olarak algılanmıştır. Hastaya şifa vermek gibi mesela hastaya hastalara şifa kim verir? Allah azze ve celle'dir. Ne rasuller ne nebiler ne de veliler verebilir. Ve gaybi şeyler talep etmek gibi. Allah'tan başkasının kimsenin gücü yetmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i bedevinin gelip devesinin yerini sorması gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızarak onu azarlayarak git gaybı ancak Allah bilir diyip onu göndermesi gibi. Bile Allah'tan başka gaybı bilecek olsaydı Allah azze ve celle en sevmiş olduğu resulüne ne yapardı? Bunu bildirirdi ki Ona dahi Allah Azze ve Celle sallallahu aleyhi ve selleme dahi böyle bir makam vermemiş. Onun için gaybı bildiğini söyleyip, gaybî bilgiler istemesi de kişinin ne yapmış oluyor? Kişiyi küfre sokmuş oluyor. Veya ihtiyaçları görüp karşılamak. Yani birilerinin Allah'tan başka kendisinin ihtiyacını görüp karşıladığını ee, söylemesi gibi veya talep etmesi gibi. Benim ihtiyaçlarımı falanca şey felanca efendi felanca... Veli karşılıyor demek gibi bunların hepsi Allah muhafaza küfür söylerdir ki ne yazık ki toplumumuzda insanların bir bu şekilde kandırdılar. İnsanların bir bu şekilde gerçekten aldattılar. Şeytanla Allah diyor ya Allah Azze ve Celle şeytanla şeytan sizi Allah ile aldatmasın. Şeytan sizi Allah ile aldatmasın gerçekten şeytan bu tip insanları Allah'ın adıyla aldatmış. Yani ne anlatırsan ona... ...ne söylersen söyle... ...hangi delili getirirsen getir... ...kafayı bir sefer kiraya vermemiş... ...satmış ya... ...kiraya vermemiş... ...hani kiraya vermiş olsa... ...belli bir dönemde kiranın vakti bittiği zaman... ...düşünme lüksü olabilir, düşünebilir... ...ama kafayı kiraya vermemiş... ...direkt sattığından dolayı... ...bütün tasarruf velisinin veya şeyhının elinde olduğundan dolayı... ...hangi delili getirirsen getir... ...ve delil ne kadar açık olursa olsun... Anlamıyor. Ancak Allah Azze ve Celle ona hidayet nasip edecek ki anlayacak. Çünkü yani o kadar ee, mücadele edilmesine rağmen, o kadar açık bir şekilde anlatılmasına rağmen hiçbir şekilde fayda görmüyor Hala o halinde ısrar ediyor, inat ediyor. O halinde yapıyor devam ediyor. Allah, Allah Azze ve Celle bu tip cahil insanlara hidayet nasip etsin. Gerçekten işlerinde çok samimi insanlar var. Cahilliklerinden dolayı yapıyorlar cahil bir şekilde tabi olmuşlar ve hala aynı şekilde üzere gidiyorlar. Allah Azze ve Celle inşallah yakın zamanda onlara hidayet nasip etsin. Geçen kardeşim birisi dinletti. Ee, en son e, bu cübbeli bir mektubunda kendisiyle alakalı bu e, bilinen bir mevzu var ya meşhur bir mevzu var. Bu mevzu ile alakalı şeyhına, Mahmut Hoca'ya Allah Azze ve Celle tarafı, tarafından vahiy geldiğini söylüyor vahiy apaçık bir vahiy geldiğini söylüyor Allah azze ve celle güya demiş ki onun işlerini biz yüklendik kimse karışmasın Ahmet bize aittir her türlü işini biz üstlendik onu biz koruyacağız gibi böyle bu, bu tip şeyler böyle bir vahiy gelmiş subhanallah yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle vahiy kesilmiştir bitmiştir yani vahiy diye bir şey yok kim birilerine vahiy geldiğini iddia ederse küfre girmiş olur o kişi Yani kendilerini daha fazla rezil ediyorlar. Daha fazla rezil ediyorlar. Yani, ne demek ya vahiy geldi demek? Yani kimi kandırıyorsunuz siz? Nereden vahiy geliyor? Tamam Allah Azze ve Celle seni koruyabilir. Allah Azze ve Celle senin işin üstlenmiş olabilir de bunu nasıl sen vahiye bağlarsın? İşte şeyhıma Allah'tan direkt vahiy geldi dersin Allah muhafaza. Yani cevabı olmayacak sorular bunlar. Kesinlikle cevabı yok yani bunların. Tevhirleri yok bunların yani. Aynı Allah-u Cinsur'un enel hak dediği gibi. Onun da tebhülü yoktu, bunların da tebhülü yok. Allah mafaza, Allah azze ve etsin o insanları. Evet, diğer bir mesele, şeriatın helal dediğine haram demek, haram dediğine helal demek. Bu da gerçekten önemli bir mesele ki, birçok insanın da düştüğü mesele. Ba, yani birtakım insanlar, e, asli manada, açık bir şekilde bunu inkar etseler de birçok Müslüman buna gayri ihtiyari, cahil bir şekilde düşüyor. Nasıl düşüyor? Ya olur mu öyle şey, öyle şey olur mu? Şöyle bir hüküm çıkmış olabilir mi şeriattan? İslam öyle bir şey emreder mi? Diyerek Allah'ın haram kıldığını helal kılıyor. Veya Allah'ın helal kıldığını haram kılıyor. Nasıl söylüyor? Bunu cahillinden dolayı söylüyor. Bilgisizliğinden dolayı söylüyor. Veya birilerine tamah ettiğinden dolayı Güvenliğinden dolayı söylüyor. Haramı helal sayıyor, ha helala haram sayıyor. Evet. Veyahut keşke Müslüman olmasaydım. Veya ben Yahudiyim, Hristiyanım hiçbir baskı, hiçbir e, şiddet altında kalmadan hür iradesiyle isteyerekle ve kast ederek bu kelimeleri söyleyen kişi de lafız olarak küfür sözü söylemiştir. Ney? Ben keşke Müslüman olmasaydım. Bu nasıl Müslümanlıkmış? Nasıl bir İslammış bu? Keşke girmez olaydık. Allah muhafaza. Veya işte Yahudi olsaydım da, Hristiyan olsaydım da veya ben Yahudiyim, Hristiyanım demek Bu dil ifadeler ise hiçbir baskı altında kalmamak, kalmadan hür iradesiyle kast ederek söyleyen kişinin de gerçekten küfür sözü işlediği çok açıktadır. Veyahut İslam'ın emirleri, İslam'ın hükümleri, İslam şeriatı, İslam'ın yasakları veyahut öğretileri günümüze kesinlikle uygun değildir. Tamam Müslümanız ama İslam'ın tutup da hükümlerini günümüzde kıyaslamaya çalışmayalım. Bu hükümler bu dönemde gitmez, bu döneme indirgenmez demek de bu sözden dolayı insanın küfre girdiğini gösterir. İslam kıyamete kadar her dönemde amel edilmesi uygun olan, amel edilmesi gereken bir dindir. Ne demek yani 21. asırda İslam'ın hükümleri uygun değildir. İslam'ın hükümleri geri kalmıştır. İslam gerici bir dindir. Tamam Müslümanız ama gerçekten baktığımız zaman İslam'ın hükümleri geri kalmıştır demek insanı Allah muhafaza küfre sokmuş olur. İslam kıyamete kadar amel edilmesi gereken en mükemmel, en tamam olan dindir. Hiçbir eksiklik yoktur. Örfüyle, adetiyle, kültürüyle, her türlü koluyla İslam kıyamete kadar amel edilecek yolunda yolundan gidilecek, takip edilecek en mükemmel dindir. Bunun üzerine kimse söylerse kesinlikle küfre girmiş olur. Bu batılılara kültürden bahseden işte e, ilericilikten bahseden batılılar nereden aldı bu kültürü? Yani e, İslam kültürüyle alakalı telif edilmiş kitaplar var. Vaktiniz olursa bir göz gezdirin. Endülüs dediğimiz şu anki is ismiyle İspanya hala daha oradaki İslam kültürü İslam kültürü batıya hayat vermekte. Onunla övünmekteler. Kendi kültürleriymiş gibi. Halbuki İslam kültürü Oraya giden Müslümanların oraya kazanılmış ol kazandırmış oldukları bir kültür. Kendi kültürleriymiş gibi gösteriyorlar. Allahu Teala tez zamanda Endülüs'ümüzü şu anki İspanya'yı tekrardan geri almayı bizlere nasip etsin inşallah. <gülüyor> Abdullah Azam'ın bir sözü Endülüs tekrar fethedilene kadar İslam diyor farzı cihat farzı ayn olarak baki kalacaktır. Çünkü o topraklar bizim topraklarımız. İslam'ın toprakları yani o topraklar. Ama şu anki kafirlerinin Allah Azze ve Celle inşallah bize nasip etsin. Orayı fethetmeyi bize müyesser kılsın inşallah. Ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste Roma fethedilecektir diyor. Biz buna iman etmişiz. İnşallah ordunun içine bizler gireriz. Roma fethedilecektir. Bu hadis sahih hadislerde geçiyor. Roma neresi? Şu an İtalya'nın başkenti olan. Kesinlikle hani e, İslam'dan uzak olan bir memleket. Allah Azze ve Celle bunu Müslümanlara nasip edecek. İnşallah Biz de o ordunun içerisinde oluruz. Evet. Ee, ondan sonra küfür fiilleriyle alakalı başlıklar var. Onları da kısaca okuyayım geçelim ondan sonra. Şey bırakalım bugün inşallah yeterli olur. Yüce Allah'tan başkasına secde etmek. Kim Allah'tan başkasına secde ederse tazim ve saygıyla bu ne olursa olsun ister yaşayan insan olsun. Tazim ve saygıyla Aynı Allah'a secde ettiği ve rükû ettiği gibi Allah'tan başkasına yaşayan insan olur. Kabir olur, türbe olur, tapınak olur, taş olur, ağaç olur. Ne olursa olsun anıt kabir olur. Kim bu secdeyi yaparsa, saygı duruşunu yaparsa, tazimi yaparsa önüne gidip eğilirse, rükûya varırsa bu kesinlikle nedir? Küfürdür. Yalnız Müslümanlar Allah'ın huzurunda eğilirler, Allah'ın huzurunda Rukuya ve secde varırlar. Bizler namaz kılarken bu şuurda kılmamız gerekiyor. Ya Rabbi, senin bana vermiş olduğun bu vücut var ya, senin bana vermiş olduğun bu vücudumun üstündeki kafa nimeti var ya, ben bu başımı senin huzurunun dışında ne bir kimsenin huzurunda rükuya vardırırım, ne de secdeye vardırırım, bu baş sadece senin huzurunda bu ve secdeye varır diyerek O şuurda Allah Azze ve Celle'ye seyretmemiz gerekiyor. Onun dışında kimsenin önünde eğilmeliyiz. Evet, Yüce Allah'tan başkasına mesela bir putar ya da salih bir veliye onu tazim etmek gayesiyle kurban kesmek. Kurban da ancak Allah Azze ve Celle için kesilir. Allah'ın dışındaki bir maksatla kesilen bütün kurbanlar köpeklere yedirilmesi gereken etten başka bir şey değildir. Maksadı maksadı felanca filanca için, ona tazim için, saygı için kesilen kurban kesinlikle ondan yenilmesi caiz olmayan bir et haline gelmiştir. Evet. Allah Azze ve Celle'nin kitabı Kur'an'ı, mushafı veyahut Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinin veyahut isminin içinde yazılmış olduğu kitaplar olsun, zikirler olsun zikirlerin bulunmuş olduğu o risaleler olsun bilerek o e, kitapları o işte risaleleri musafları pislik şeylere atmak veya üzerlerine pislik yapmak bu da gerçek manada kişiyi Allah muhafaza küfre sokan bir şeydir. Ki yani günümüzde bunu görmekteyiz. Allah azze ve celle onları kahrol perişan etsin. Kur'an'ı yakanlar, musafı yakanlar, Allah muhafaza üzerine işeyenler, mescit yakanlar, Allah'ın mescitlerini yıkanlar, küfür edenler, Mustafa sövenler Bunların hepsi e, küfür e, kafirdirler. Küfür ameli işlemişlerdir. Allah Azze ve Celle en yakın zamanda onlardan intikamını alacaktır. Evet. Allah Azze ve indirdiklerinden başkasıyla hüküm vermek yahut da bu hükümlerin Allah'ın indirdiği hükümlerden daha güzel olduğuna inanmak. Allah Azze indirmiş olduğu Müslümanlardan, müminlerden razı olmuş olduğu seçmiş olduğu ahkamın yerine başka ahkamı kabul etmek veyahut o kabul etmiş oldukları ahkamı Allah'ın hükümlerinden daha güzel daha önemli daha günümüze uygun bulmak bu da kişiyi küfre sokar ki Allah'ın Allah Allah'ın indirdiğinin dışındakilerle hükmetmek meselesini ileriki konularda çok detaylı inşallah ele alacağız. Burada sadece başlık olarak vermiş oluyoruz. Bu da küfür bir ameldir. Evet, sihir yapmak, öğretmek ve öğrenmek. Sihir yapmak küfürdür. Öğretmek de küfürdür, öğrenmek de küfürdür. Ya işte bize büyü yapıldı, sihir yapıldı. Ben bunu sırf bu insanları bulmak için öğreniyorum diyemezdim Müslüman. Sihir öğrenmek caiz değildir. Sihir öğrenmek, büyü öğrenmek sünnetin dışında bir uygulamayı öğrenmek, rukiye'nin dışında bir uygulama öğrenmek caiz değildir. Uygulamak da caiz değildir. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına öğrettiği, uyguladığı şeyler müstesna. Onun için sihir yapanlar, hatta sihir sihirbazlara büyük küfürle küfüre girmiş, ebedi cehennemliktir diyebiliyoruz. Evet. Evet. Mezar veya salih kimselerin kabirlerini tazim ve saygı maksadıyla tavaf etmek, etrafında dolanmak. Tavaf etmek. Yok bugünümüzde var. Bütün bütün kabir, insanın kabiri şu an tavaf edilmekte. Evet. Ziyaret edilmekte. Ziyaretteki maksat ne? Tavaf ederek etrafında dönmek. Yani meşru olmayan bir şekilde sırf kabirin içindekine o türbeye tazim ve saygı maksadıyla etrafında yapılan ameller nefsi küfürdür. Çünkü tazim ve saygı yalnız ve yalnız Allah, Allah, Allah Azze ve Celle yapılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dahi kabrine tazim ve saygı yapılmaz. Caiz değildir, küfürdür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabirinin başına gittiğimiz zaman caiz olan nedir? Selam verme. Esselamu aleyke ya Resulallah. Allah'ın selamı sana olsun ey Allah'ın Resulü. Mesela Medine'ye gittiğimiz zaman e, yapılacak ziyaretlerde... Uygun olan, sünnet olan, haddi aşmaksızın e, yapılacak olan amel Sırasıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ebubekir Bekir radiyallahu ve Ömer radiyallahu anha selam verip geçmek Yok selam aldık selam ulaştıracağız Yok dua aldık dua ulaştıracağız Yok bilmem bir şeyler aldık onu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme götüreceğiz Kabrinin başında onu işte okuyacağız dileyeceğiz, kutlayacağız, ulaştıracağız bu tip şeyler yok. Selam. Sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e selam veriyoruz. Aynı diğer müminlerin kabirlerinde ne yapıyorsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kabirinde de sahabelerin kabirlerinde aynı şeyi yapıyoruz. Evet. Evet. Bilerek, kastenle isteyerek küfür ehlinin yani kafirlerin şiyarlarında olan herhangi bir şeyi haç ve benzeri şeyleri dinlerini taz etmek ve saygı duymak gayesiyle takmak günümüzde bazı kendini bilmez e, emirlerin kralların yapmış olduğu gibi Hristiyanların haçlarını haçlarını kendilerine sunulan bir hediye bunda bir sakınca yoktur diyerek boyunlarına takmaları gibi o Hacin o e, artı şeklinde olan haccın manası ne? Üç tane ilah. Sen bunu bildiğin halde işte hediyedir bir şey olmaz diyerek nasıl alır da boyuna takarsın? Bu nedir? Bu tazimde saygı duymaktır. Yani şu onların vermiş olduğu hediye saygı duyuyoruz. Allah'a şirktir bu. Nasıl sen aldığı onların vermiş olduğu hediye saygı duyarsın? Ki bugün e, bazı krallar Amerika gibi işte o batılı Hristiyan ülkelerin reislerinin başkanlarına vermiş olduğu haçları boyunlarına taktılar. Çok rahat bir şekilde. Halbuki bunları yapma küfürdür. Bunları yapmak küfürdür yani. Asıl itibariyle tazim ve saygı e, baz alınıyor. Ki e, boynuna için takıyor o insan? Saygı da takılıyor. İkrahla takılmış olabilir mi? Bir başkan diyebilir mi ki bana zorladılar bunu taktırdılar. He tamam ikrah olsa diyeceğiz ki tamam küfür değildir. İkrah varsa bu işin içinde küfür değildir. Ama Hediyeyi boyuna takmak ikrah olabilir mi? Adama hediye edersin yanındaki görevlisine verir. Der ki bunu alın götürün. Onu sen alıyorsun hem de onun önünde eğilerek boğazına takıyorsun. Bunun başka bir açıklaması yok yani. Birileri kurtarmaya çalışsa da bu kralları, bu reisleri birileri kurtarmaya çalışsa da bu gerçekten mesela açıktır, küfürdür. Evet, ayin ve benzeri ibadetlerinde küfür ehline kasten bilerek ve isteyerek katılmak. Hristiyanların ve Yahudilerin kendi ibadetlerine, ayinlerine kasıtlı olarak katılmak. Bu da nedir? Müslümanın yapmaması gereken, uzak durması gereken bir ameldir. Kasıtlı olarak fesat çıkartmak, fitne çıkartmak Müslümanlara haram kılınmış şeylerdir. El Allah Azze'ye diyor ki fitne adam öldürmekten daha şiddetlidir, daha büyük günahtır. Onun için bunlar da küfür olarak algılanmış ki Müslüman bu tip şeylerden uzak durması gerekir ve İslam'ın şiarı olan mescitleri yakmak yıkmak da aynı şekilde küfür olarak isimlendirilmiş. Şu an Suriye'de yüzlerce cami mescit harap edildi. Yüzlerce cami ve mescit çöplerin atılmış olduğu çöplüğe çevrildi. Yakıldı. Minareler yıkıldı. Tahrip edildi. Bunların hepsi nedir? O insanların kafir olduğunun göstergesidir. Çünkü oralar Allah Azze ve Celle'nin evleri. Oralar Allah Azze ve ibadet edilen yerlerin hepsi Allah Azze evleri. Onlar Allah Azze evlerini yıktılar. Evet. Gönül rızası müşriklere mabetler inşa etmek. Müşriklere, Hristiyanlara, Yahudilere fark etmez. Gönül rızası insanın gidip orada onun, o binanın yapılmasında, inşasında çalışması, inşa etmesi. Ya işte biz e, kilise yapımında çalışıyoruz. Böyle övüne öne bir de anlatmaları. Kilise yapıyor adam onu an, e, övüne öne bir de anlatıyor. Ne kilise yaptık, ne dizayn verdik o kiliseye. Ya bunu söyleyen kim? Müslüman oğlu Müslüman sözde. Kilise yapılır mı? Ya Allah Azze ve Celle şirk koşulacak o kilisede. Senin yapmış olduğun, inşa etmiş olduğun o yapının içerisinde Allah'a şirk koşulacak. Orada denilecek ki ilah üç tanedir. Demek ki kiliselerde öyle yapılıyor. Kutsal Ruh, Meryem Ana gibi Allah azze ve celle'ye abi olan şirk koşuyorlar, ortak koşuyorlar. Allah muhafaza. Bir Müslüman nasıl o binanın inşasında bulunabilir ki? Onun için Müslümanın bu tip amelde de kesinlikle çalışmaması gerekir. Her ne kadar dolgun ücret de verilmiş olsa Müslümanın kesinlikle böyle bir işte çalışması caiz. Değildir. Evet inşallah burada kalalım. Bir dakika da yine küfürle alakalı meselemize devam edeceğiz. Subhaneke Allahumme bihamdik. Neşter ve la ilahe illa en Estağfirullahümme ve netum Birkaç hatırlatmamız oldu.